Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve men azlemu min alaysa fide kafirin doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya işte kötülükten sakınanlar onlardır velzi <gülüyor> SADDEQA <Sessizlik> HUMU'L <Sessizlik> Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. LAHUM <Sessizlik> Gezeul Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. Allah kuluna kafi değil midir Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar Allah kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur El ensallahu bikafinna'budu Ve hu Allah kime de hidayet ederse artık onu saptıracak yoktur. Allah mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir? وَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ olsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? de ki bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. <gülüyor> semâ فات ضره أو أرادني برحمة هل هن رحمته قل حسبي الله peki ey kalkın elinizden geleni yapın doğrusu ben de yapacağım kendisini rezil edecek azap kime gelecek kime sürekli azap inecek yakında bileceksiniz ul <Sessizlik> Yattik, yukhzik, aleyk, Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin.'' Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de Uykusundayken canlarını alır da, ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Allah'u <Sessizlik> fel ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler de ki onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi em <gülüyor> قُلْ أَوْلَوْ De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri Güler Vay <Sessizlik> hoşmez قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ki Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. ''Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi.'' Halbuki onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. <gülüyor> Onların kazandıkları kötülükler açığa çıkmış, alaya aldıkları şey kendilerini sarmıştır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, ''Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir.'' der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler.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 Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. sen سَيِّئَاتُ مَا والذين ظلموا منها اولئك bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir dilediğinden de kısar şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretler vardır Deki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan. Çok esirgiyendir. Kul <Gülüyor> ya ibadiyel ala enfusihim la teqlatu min rahmetillah. İnna Allah hu Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Ve bu ila rabbikum ve eslimu. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline tabi olun. <gülüyor> diye kumu bu ben bu kişinin Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun Gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının entekulunefsun yahsrat ala fi veya Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum diyeceği yahut azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dönmeye imkan bulunsa da iyilerden olsam diyeceği günden sakının <gülüyor> الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب له أن لي كرة Hayır, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Belakadice Ahmet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir Allah takva sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. وَيُنَجِّ <gülüyor> Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. <Sessizlik> Allahu halik kulli şeyin ve hu kulli şeyin vakil. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Lahu manqalidu s-samawati wal-ard, wal-ladin kafaru bi De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vah yolunmuştur ki andolsun Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun <gülüyor> فَقُمْ <gülüyor> hayır yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Vma kadir Allah zahp, kadiri ve arıd o gemiye kabzatı o, yama ''Tubhanehu ve Sur'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin? Onlar Aya kalkmış bakıyorlar. <Gülüyor> Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap konulur, peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. <gülüyor> Herkes ne yaptıysa karşılığı tas tamam verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve <gülüyor> kullu sümme o küfre bölük halinde cehenneme sürülür nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır bekçileri onlara size İçinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi derler. Evet geldi derler ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Ve <gülüyor> sikallezine a mm -hmm. Oh! 재미len Onlara içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötü denilir. İle dhulû edvâbe cehenneme hâridîne fîhâ febi semehsüvel mutekev.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 أَقَوَّرَ بَغْمٍ إلَى الجَنَّةِ زُمَرَ <تصفيق> عت... bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükafatı ne güzelmiş derler. <gülüyor> Melekleri görürsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun denilmiştir. <gülüyor> تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmin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 غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير inkar edenler müstesna hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz onların şehirlerde gezip dolaşması seni aldatmasın ma yucadilu fi ayatil lahi illellezina kaf Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da engellemeye her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıs kıvralak yakaladım. İşte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör. Käzbe't qabluhum, qawmunuhiyun wal-ahzabu min baghim wa ham. وجادنوا بالباطل وجادنوا بالباطل ليدحوا به الحق قم فاخذتهم فكيف كانوا İnkar edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. Ve kezalike haqqat kelimetu rabbike alen lezine keferu ennehum ashabun.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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ فاستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَتَّبَعُوا عَذَابَ Rabbimiz, onları da onların atalarından, zevcelerinden... Nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Rabbena <gülüyor>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 سيأتي يوم إذ فقد رحمته، وذلك هو فوز العظيم. inkar edenlere şöyle seslenilir Allah'ım gazabı sizin kendinize olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır zira siz imana davet ediliyor fakat inkar ediyordunuz Onlar Rabbimiz. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha çıkmaya yol var mıdır derler. <gülüyor> inan bizunun bi nefh ila huruç min onlara denir ki işte bunun sebebi şudur tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz ona ortak koşulunca tasdik edersiniz. Artık hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. <Sessizlik> Size ayetlerini gösteren, Sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. ''Kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin.'' dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir. O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır. Yeah. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir Bugün haksızlık yoktur Şüphesiz Allah hesabı çar çabuk görendir La zulmen yevhum İnne Allah eserî'ül hisâb Yaklaşan gün hususunda onları uyar.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 gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıklarıysa Hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten ve görendir. Ve Allah'u yakudîbil hakka Ve min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 nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı.''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 da ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Ve lekad arsallâ bi İşte O tarafımızdan kendilerine hakkı getirince Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün Kadınlarını sağ bırakın dediler Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar Siravun, bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim. Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. saada ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığındım dedi Vakıl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 Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. وَقَالَ <gülüyor> قَدْ <Sessizlik> جَاءَكُمْ <Sessizlik> صادق يصدق بعض الذي يعيدكم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 etmiş olan dedi ki Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için Nuh kavminin Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi toplulukların başlarına gelen bir akıbetten korkuyorum. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. وَقَالَ الَّذ۪ي فَلَدَ قَوْمٍ نُوحٍ وعاد وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ Kavmim. Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Ve ya inni تناد <تصفيق> يومت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 Come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 وقال في يا ذا ما نظن لي صلح اللى علي one, get that. İman eden kimse ey kavmim dedi siz bana uyun sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Ya!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 ومن منع Kaçım. Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. <gülüyor> Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum.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 Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Altyazı <gülüyor> Nihayet Allah onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu. Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde, Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek. Ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara ''Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz?'' derler. Büyüklük taslayanlarsa, doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi derler. Kâle'l-lezînestekberû <gülüyor> inna Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin. Bizden bir gün olsun azabı hafifletsin diyecekler. Bekçiler size peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi derler. Onlar da getirdiler cevabını verirler. Bekçiler o halde kendiniz yalvarın derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. <gülüyor> Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır, kötü yurtta onlarındır. <Gülüyor> Ant olsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan kitabı miras bıraktık. <gülüyor>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 sen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir. İn Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? <gülüyor>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 İçinde dinlenesiniz diye geceyi görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte o her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle döndürülür. Yeri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 Elhamdülillahi billâhin deki bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana Alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.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 هو الذي Hem dirilten hem de öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız ol der o da olu verir. <gülüyor> Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar? أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ Onlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında anlayacaklar. Ellezine kezebû bil Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakılacaklardır. <gülüyor> Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. ünde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir <Sessizlik>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 What's mm -hmm.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 hüsrana uğrayacaklardır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنْ مِنْ قَبْرِكَ مِنْ One man! Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Veleküm fiha menafiu ve tebegu aleyha haceten fi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 افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan bilgiye güvendiler. Alaya aldıkları şey kendilerini boğverdi. FEDEMME <Gülüyor> artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. <Gülüyor>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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون صدق Fusilet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bismillahirrahmanirrahim Hamim Rahman ve Rahîm olan Allah katından indirilmiştir. Miner Bilen bir kavim için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.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 zekatı vermezler ahireti inkar edenler de onlardır şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat vardır. Gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir.'' Yüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve Yerküre'ye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alim Allah'ın takdiridir. Ben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 gone. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. <Sessizlik> İnananları kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah'ın düşmanları... Ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Gayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. derilerine Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu İlk defa sizi o yaratmıştır yine ona döndürülüyorsunuz derler <gülüyor> Ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi O mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Ben! biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap onlara da gerekli olmuştur kuşkusuz onlar hüsrana düşenlerdi <gülüyor> or edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin okunurken gürültü yapın umulur ki bastırırsınız dediler. <gülüyor> O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.'' İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt vardır. <Gülüyor> Kafirler cehennemde Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize gösterdi aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler <gülüyor> Taqad minadiyakuna minel ensafilin Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner onlara Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin derler. İn وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ كُنْتُمْ Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. <Gülüyor> Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir?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 إدفق بي هي أحسن فإذا Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O işiten bilendir. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا İnsanlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz onu tesbih ederler. Ve Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir. ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. İn Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O hikmet sahibi çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin, hem mağfiret sahibi, hem de acı bir azap sahibidir. Mâ illâ mâ Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık diyeceklerdi ki ayetleri tafsiratlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki o. İnananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağrılıyor da, ne söylendiğini anlamıyorlar. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْرَانًا جميعا لقالوا لولا والذي olsun biz Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hükmedilirdi. Onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. وَلَقَدْ اَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ 129. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم O innehum la fi shekkin Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام أنا قُلْ